Mm-hmm. nuracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'lazi hadana lehaza ve ma kunna lenehtedi lella en hadanallah ve ma teb fi'l ibtisami illa billah lekade caet rusul rabbina bil hak sallallahi ala Muhammed Sallallahi tabibi Muhammed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 Barakat. Barakat. ...kaplar ki gönüllerimi. İnsan üzerinden yük alacak, üzerinden yük açacak. Kendisine aşk deryasını gösterecek dostlar arar. Kendisini bulunduğu dert ortamından, deva ortamına... ...sıkıntı ve keder ortamından, sevgi ve aşk ortamına sokacak... ...eller arar. Tadığı bu elleri zamanında bulamayabilir bazen. Ve bu bazen de... ...geçmişine bakıverir. Aslında tarih... tekrürden ibarettir. Geçmiş, geleceğin... ...her zaman bir tekrarı değil midir? Geçmişini unut ki geleceğin olsun diyenler... ...acaba bilmezler mi ki... Gelecek, geçmişte olanların aynısıdır. Kişiler farklıdır, zaman farklıdır, ortam farklıdır... ...ama olay aynıdır. Zamanımızda ruhumuzun derinliklerinde hissetmiş olduğumuz... ...bazı sıkıntıların devası da geçmişimizde saklı değil mi acaba? Geçmişimizin aşk okyanusuna daldığımızda... ...bu okyanusun derinliklerine indiğimizde... ...orada bulamıyor muyuz... ...derdimizin devası olan incileri? Evet incilerimiz orada. Ve bugün... ...derdimize devayı sunan... ...ta zamanından zamanımıza... ...zamanımızdan ta ötelere... ...elini uzatan bir incimizi paylaşacağız. Öyle bir inci ki... ...yaşının aldatmasına bakmamış. Benim yaşım artık geçmiş dememiş. Ben dememiş. Biz demiş. Ve şimdi... ...buyurun... ...beraber... ...şu aşk eri insana bakalım da... ...şu dünya aranasında... ...bize örneklikleriyle... ...ve önderlikleriyle rehberlik sunan... ...şu aşk eri insanlara... ...takip edelim de... O aşk deryasından onlar gibi biz de kana kana içelim. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari... ...Habibi Ekrem'in yâri... ...Evâ Eyyûb el Gönüller Sultanı'nın misafir olduğu bir gönle misafir olabilme iştiyakıyla bugün... ...bir ince, bir lütuf aşığı... ...bir hak aşığı gece gündüz demeden... ''Yakın uzak bahanesine takılmadan ve kar, yağmur, çamur dinlemeden hemen her dem feyze koşuyor Eyüp açıklarında. Karanlığın koyuluğunda ışığa koşan kelebekler misali, geceye sultanlık yapan daha başka gönüllerle senin huzurunda buluşup ayrı bir bayram yaşıyorlar.'' Anıtıs misali bir caziben var ki... ...ruhlar bir kere etrafında tavafa başlayınca... ...bedenler onların arkasına takılıp geliyor. Ve kutlu misafirinle yaşadığın... ...tarifi imkansız ustata benzer bir... ...başka huzur yaşanıyor etrafında. Hani ya... ...mukaddes bir göç ile... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Medine'ye gelince bir sevki ilahiyle senin hanene şereflendirmiş ve sen de misafir kalmıştı. Heyecandan o gün kalbin yerinden çıkacak gibi olmuş. Sevinçten kabın kabına sığmaz hale gelmişti. Sağamazdı. Nasıl sığabilirdi ki gelen Kevnu Mekan'ın sultanı Allah'ın da rasulüydü. ...evine geliyordu. Hem de bu geliş... ...bir anlık da değil. mescid Nebevi yapılacağı... ...ana kadar devam edecek... ...bir misafirliğin başlangıcıydı. Onun geldiği yerde yürekler... ...ayakların altına serilip... ...gönüllerde bayramlar yaşanmaz mıydı hiç? Arada bir gecelerimize misafir olduğunda... ...çocuklar gibi sevinip... ...kuşlar gibi uçuyor. Yıllarca tadını unutamayıp... ...en tatlı hatıramız olarak... ...yad etmiyor muyuz bugün? İlk defa adını... ...Medine'nin... ...ilk öğretmeni... ...genç, aşk eri... ...Mus'ab bin Umeyr'den dinlemiş... ...ve evinin gülü... ...Ümmü Eyyub'la beraber... ...gönlünü ona... ...iki yıl önce açmıştın. Bu öyle bir açıştı ki... Kavuşabilmek için yüreğinde tufanlar kopuyor... ...yana dağlar gibi sinen kabarıp inliyordu. Gönlündeki bu aşk ateşini... ...ikinci akabe gecesinde yaşadığın bir uslatla... ...kısmen serinletebilmiştin. O gece mübarek elini tutup... ...onu Medine'ye davet eden yetmiş kişinin arasında... sen de vardın. Ve işte bugün o... ...buraya gelmiş... ...ve ne lütuf ki... ...senin evini şenlendiriyordu. Artık bulmuştun ya... ...bir daha asla ayrılmayacaktın. Aşkı görünce... ...kim... ...kim uzak durabilirdi ki aşktan? Aşkı sergileyenden... ...aşkı hayat filminin... ...her karesine yerleştirenden... ...hangi gönül uzak durabilirdi ki? Belki biz... Zamanımızda o aşk elçisinin sergilediği gibi aşkı sergileyemediğimiz için... ...bugün Filistin'e alıyor. Kim bilir. Belki Çeçenistan. Belki Irak. Belki Keşmir. Belki bunlar hep aşkı aşk elçisinden alıp... ...hayatımıza hakkıyla sergileyebişimizden belki. Ümitsizlik için söylemiyorum da... ...hani belki bizi kendimize... ...getirir bizi silkeler için... ...paylaşıyorum bu sözcükleri sizlerle. Ve neden sonra... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...alt kata yerleşmesine... gönlünün hiç ama hiç razı olmamıştı... ...olamıyordu, olamazdı. Defalarca yukarı davet ettin aslında sen. Kabul buyurmadı. Olacak ya... ...bir gece elin takılmış... ...su dolu testiyi kırmıştın. Etrafına... ...su yayılmaya başlayınca... ...alt kata... ...en üsttekinin üstüne dökülecek diye... ...öyle titremiştin ki... ...damla damla takip ediyor... ...ve dökülen suyu emsin diye... ...üzerinde... ...ne bulunursa... ...hepsini üzerine koyuyordun, atıyordun. Kararlıydın. Bu vesileyi bilerek eşyalarını toparlayıp boşalttığın haneni ve yukarı davet ettiğin kutlu misafirini fiili bir durum vardı ya kabul buyurdu az değil yedi ay nefesini tuttun nefeslerini dinlemek uykuyu unuttun gecelerindeki derinliği sezebilmek için ne sırlar vardı kim bilir aranızda giderken beraberinde götürdüğün ne anıların ne tatlı hatıralarım vardı o yedi ay boyunca kim bilir? Medine'ye gelince, muhacirle ensarı kaynaştırmak için bir kardeşlik tesis etmişti aşkçesi. Daha düne kadar birbirlerini kırıp geçiren insanları iman tohumunu kalplerine yerleştirdikten sonra düşmanlıklarını yok edip öz kardeşten öte kardeş edivermişti. Her medileli ensar, Mekkeden kopuk düşen Medinenin güllerine kardeş ediliyordu ve siz o muhacirleri bağrınıza basıyor, öz kardeşten öte arada kopmaz bir bağ ile gönüllerinize basıyordunuz. Ne tavafuk ki bu kardeşlikte sana Medinenin ilk öğretmeni genç aşk erimus düşü vermişti, senin de ilk rehber ve üstadın genç musab. Evin öylesine şenlenmişti ki bir tatlı su kaynağı gibi gelip gidenin gidemeyip tekrar gelenin haddi hesabı yoktu. Artık orası sadece bir ev değil aynı zamanda bir mektep bir okul olmuştu. Allah Resulü fakirlerin karnını burada duyuruyor ihtiyaç sahiplerinin derdi de burada çare buluyordu. Kim bilir onun duasında kaç defa adın geçti, ümmeti umumi olarak anar iken dualarında, hususi olarak kaç defa dualarında bulunduğunu kim bilir? Karancalanmış ellerini nur yüzüyle buluşturduğu aydın gecelerinde aşk elçisi kim bilir kaç defa yad etmişti sizi ve kaç defa yad edilmiştiniz? Mescid-i Nebevi ve Hane-i Saadet'in inşası tamamlanmış ve artık ayrılma vakti gelmişti. Senin için yedi aylık bir beraberlik yedi dakika gibi gelip geçivermiş ve sanki bitmesini asla arzu etmediğin tatlı bir rüyadan uyanıyor gibiydin. Gerçi bu sadece bir mekan değiştirmeydi. Bir defa çekim alanına girmiştiniz ya, bir defa aşk elçisinin aşk atmosferine girmeni işittiniz ya, ...ayrılmanız da mümkün değildi ki. Ayrıca o... ...bir defa... ...bir defa... ...bir defa... ...kendisine selam vereli bile unutmazdı. Vefa insanıydı o. Sonraki günlerde bile... ...zaman zaman hanenize gelecek... ...ve unutmadığını fiilen gösterip... ...sizi evinize ziyaret edecekti. Onunla birlikte... ...Bedir'e katıldın. Uhud'da bulundun... Hendek'te Medine'yi müdafaa ettin. Hayber'den Hüneyn'e. Oradan da Mekke'nin fethine kadar. Aşk elçisi kutlu misafir. Sevgi padişahı, rahmetenlil alemin olan sevgili neredeyse... ...sen de hep oradaydın. Gün geldi vahye şahitlik ettin. Kalemle onu ebedileştirmede ulvi bir vazife aldın. Vahiy katip oldun. Yeri geldi... Bir kalkın olup Resulullah'ı korumaya kendine vazife bildin. Sabahlara kadar çadırının önünden hiç ayrılmayıp nöbetler tuttun. Devran dönüp evinden ayrıldığı gibi bir gün... ...aranızdan da ayrılınca herkes gibi sen de yıkılmıştın. Herkes gibi sen de yıkılmıştın. Gönlünün sahibiyle hem hal olup... ...dünya gözüyle endamını süzerek... ...lalü güher sözlerine olmak Artık bir başka aleme kalmıştı. Kim bilir ardından ne kadar ağlamıştın. Arkasından nasıl ağıtlar yakmıştı gönlün. Aşk elçisi. Manasıyla hep aranızdaydı. Şüphe yok. İman ediyorum. Ama bedensel olarak aranızdan ayrılışı... ...çok başkaydı. Ancak bu köşene çekilmeni gerektirmiyordu. Allah Rasul aramızda yok. Artık ben emekliye ayrıldığım usulünden... ...kendini kenara çekmek, kendini kenara atmak yoktu sende. Mazeret insanı değildin. Mazeretleri bertaraf ediyordun. Allah Rasul aranızda yok diye bahaneler sunmuyordun. Kendi zamanındakilere örneklik gösterdiğin gibi... ...bizim zamanımıza... ...ve kıyamete kadar geleceklere... ...dersler veriyordun. Kenara çekilmeyi... ...Azır Aleyhisselam ile buluşmaya bırakıyordun. Bir defa bu yola baş koymuştun ya... ...köşene çekilmek şöyle dursun... ...bunu düşünmeyi bile... ...yanlış sayıyordun. Yerinde duramıyordun. Duramazdın. Aşkı bulmuştun. İnsanlar aşka da ulaştırmalıydın. Şartlar ne olursa olsun, Allah için nerede bir hareket varsa mutlaka sen oradaydın. Ya eyuha müminun, ey müminler hitabı neredeyse sen hep oradaydın ve hep dilinde, hep birlikte seferber olunuz. Loaîtesi mu bihablillahi cemiyâ aaiti vardı, Git dilinden düşürmez idin. Allah'ın ipine, Kur'an'a, sünnete hep beraber sarılın sözünden hiç ayrılmadın. Çünkü sen iman etmiş ve haykırmıştın kainata. Bulunduğun küfür ortamına haykırmıştın. Demiştin. Allah'ım seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. ''Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım.'' demiştin. Fırsat buldukça kabrinin başına gidiyordun aşk gerçesinin İçten içe gözyaşı döküyordun. Bir gün seni bu halde gören bir başka dostun ikaz etmek istemiş... ...ve Resulullah'ın sünnetinde... ...böyle bir kabir ziyaretinin... ...böyle bir ağıtın yeri olmadığını söylemişti sana da... ...zaten yüreğini yakan... ...Allah Resulü'nün hasreti iliklerine kadar işlemiş... ...ve kederden kıvrım kıvrım olmuşken... ...sana bu söz çok ağır geliyordu. Senin maksadın neydi? Ey Eba Eyyübel Ensari! Ve neyle itam ediliyordun? Mahzun bir eda ile ancak... Ben bu mezar taşına değil. Resulullah'a geldim diyebildin. Ben bu mezar taşına değil. Resulullah'a geldim. Resulullah'a geldim diyebildin. Susu vermişti o dostun. Özür vermişti. Anlamıştı artık. Secde edilen mekan Kabe değildi. O taş duvarlar değildi değil mi? Secde edilen Allah'ın emriydi. İtaat edilen Allah'ın emriydi. Ufkun o kadar engindi ki... ...günü birlik harekete hiç mi hiç prim vermedin sen. İlk hareketi almıştın ya Allah'tan yerinde duramıyor. Gitmişse nereye gitmişse... ...nereye gitmişse bu da oraya gitmiştin. Cepheden cepheye, meydandan meydana koşuyordun. Bir insancık daha Allah'ın bir kulcuğu daha iman ile aşka kavuşsun diye. İlim rahmet ve aşk medeniyeti gaflet bataklıklarında bucalayan bir kalbi diye nurlandırsın diye. Ebu Bekir anh ile beraber koştun hilafeti süresince. Hazreti Ömer'den hiç ayrılmadın. Hazreti Osman nereye giderse sen de oradaydın. Hazreti Ali'nin fitne, karşılaştığı fitnenin kaynağında Hazreti Ali'nin timsaliyle senin için onun yanında kalmak haktı, onun yanında kalmıştın. Suriye'den Filistin'e, Mısır'dan Kıbrıs'a kadar gitmediğin yer kalmamıştı. Doğru bildiğin hak adına ne varsa yaşıyordun. Dil ucuyla yaşamıyordun. Fiili iman etmiştin. İmanın dilde değil ameldeydi. Tövben tövbe olmuştu. Tövben tövbe olduğu için imanın imana ermişti. İmanın da iman olunca amele dönüşmüş. Amelde hayatına ahlak yansıması olarak sirayet etmişti. Altının kıymetini sarraf bilir ya. ...vefanın ne anlama geldiğini bilenler de yok değildi. Basra'ya geldiğinde bir başka peygamber aşığı... İbn Abbas radıyallahu anh halini anlamış. Ve evini de sana tahsis ederek seni içeri davet etmişti. Evde ne varsa hepsi bir başka peygamber aşığının diyordu. Sana itham ediyordu. Yemin veriyordu. Sen Resulullah'a nasıl daranıp cömertliğini ortaya koymuşsan o gün... ...bugünde ben sana öyle davranacağım diye... ...yeminini yeniliyordu. Yirmi binlik borcuna... ...kırk binlik bir mukabeleyle karşılık verdi. Ve aradan geçen zamanlar sonrasında... ...artık yaşlanmıştın. Ama yaşını öne sürerek... ...arkada kalmayı hiç düşünmedin sen. Artık emekli oldum... Evden camiye, camiden eve politikası senin hayatında hiç yer almadı. Hiç prim vermedin böyle vesveselere. Yine bir hazırlık vardı. Ve kutlu misafirin müjdesiyle düşecektin bir kaleye. Konstantiniyye'ye gidecektin. Bu fermanı duyunca yerinde durman mümkün müydü? Allah için bir hareket olur da sen geri durur muydun? ...hem Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ...orayı fetheden asker, ne güzel asker... ...komutan, ne güzel komutan demişken durabilir miydin? Kılıcını kuşandın. Torunlarının yardımıyla ve şehadete son bir ihtiyakla ...yeniden yollara koyuldun. Yaşın doksan küsür. Ama sen bunu mazeret etmiyordun. Allah'ın bir kulcuğu daha... Bir kulcuğu daha aşka erecek diye. Allah'ın bir kulcuğu daha gafletten kurtulacak diye. Zamanımıza o kadar mesajlarım var ki... ...mesajların o kadar var ki... ...bir girsek senin aşk... ...kapsama alanına... ...mesajların hepsini anlayacağız. Pazar günleri buralarda... ...kabrinin yanındaki mescitte, camide... ...binlerin... ...doldurduğu o camide... ...bu mesajı alanlar... ...inanıyoruz ki... ...eve döndüklerinde evlerine... ...işe gittiklerinde işlerine... ...ve hayatlarının her karesine... ...senin bu mesajlarını ulaştırıyorlardır. Yaşı san olmasına rağmen... ...baş diş ağrısı demeden... ...yorgunluk kırgınlık nedir bilmeden... ...hep Allah yolunda... ...ve sürekli yollardaydın. Senin bu mesajın... ...günümüzde... ...yine canlılığını koruyor... ...ve koruyacak. Ve o mesajı alan... ...iyi aşk insanları... ...hayatlarını bir cennet bahçesini çevirip... ...çevresindeki insanlara da... ...o cennet bahçesine çağıracaklar. Ve neden sonra... ...varı vermiştiniz... ...Kostantiniyye'ye... ...İstanbul'a. Muhasara günlerce devam etmiş... ...ve bir türlü neticek gidilemiyordu. Surlardan kızgın yağlar dökülmesine... ...ok ve mancınıklarla mukabeleye rağmen peygamberi müjdeye ulaşabilme iştiyakıyla düşman saflarına aşk ile dalıyordunuz. Bu sahne karşısında cemaatten, o aşk ordusundan değişik seslerin yükseldiğini duyuverdin. Bazıları bazı sözler söylüyordu bu ortamda. Bu şartlarda düşman saflarına hücum edenlerin yanlış yaptıklarını ima ile... Kendi eliyle kendini tehlikeye atıyor olacak şey değil gibi sözlerle Allah'ın bu ayetini bir başka bir manaya çevirenler çıkıveriyordu. Duydukların karşısında tüylerin diken diken olmuştu. Ortada düzeltmen gereken bir yanlışlık vardı. Bekleyemezdin. Hemen kalktın ve bir yanlışı yanlışımızı düzeltme adına en gür sesinle haykırarak burada da ...üzerine düşen vazifeyi yerine getirdin. Ey insanlar dedin... ...sizler bu ayeti... ...ne hakla böyle manaya çeviriyoruz... ...ve yoruyorsunuz. Bir defa bu ayet... ...ensar topluluğu olarak... ...bizim hakkımızda indi. Zira... ...dine omuz veren insanların... ...adedi artıp işler yoluna girdiği yerde bizler... ...aramızda oturarak... ...biraz da mal ve... ...mülkümüzle meşgul olup... Çocuk çocuğumuzla ilgilensek... ...diye düşünmeye başlamıştık ki... ...gelen bu ayet... ...adeta Allah... ...gelen bu ayetle... ...adeta Allah'a Celle Celaluhu... ...kulağımızdan... ...tutar gibi... ...Allah yolunda malınızı harcamayın da... ...kenara çekilmek suretiyle... ...kendi elinizle... ...kendinizi tehlikeye... ...atmayın diye bizi ikaz etti diyordun... ...zira esas tehlike... ...dünyanın cazibesine kapılarak... ...mal ve mülkün arasına dalıp... ...kenarda kalmayı... ...yeylemek... ...ve netice itibariyle... ...mal ve canımızla... ...Allah yolunda koşturmaktan... ...geri durmamızdı diyordun. Bugün... ...işimize gelmediği... ...veya nefsimize hoş gelen yerde... ...nice farklı yorumlarla... ...ortalığı sulandırıp... ...kenara çekilme adına... ...onca bahane arayışımıza mukabil... ...Mesih nefesli benzeri ikazlara ne kadar ihtiyacımız var... ...bir bilsen Halid bin Zeyd Eba-i Beren Sari. 90 küsur olmasına rağmen... ...karşılaştığım bu haliselere rağmen... savaştım. Sizin savaşmanız... ...karşınızdaki düşmanın... ...öldürmek için savaşması gibi değildi. Siz... ...sizi öldürmek için savaşanlara karşı... ...onları... ...diriltmek için savaşıyordunuz. Onlar öldürmek... ...siz... ...diriltmek için savaşıyordunuz. Ve... ...yaralanıyordun. ...yaralanmıştın. Uzanıp yatırıldığın yerde... ...artık ebedi yolculuk vaktinin geldiğini düşünüyordun. Evet, sevgiline... ...onun ebedi sevgilisine kavuşacaktın. Hem de onun için çıktığın bir yolculukta bir vuslattı bu. Akabe'ye giderken hissettiğin heyecanın... ...birkaç mislini duyuyor... ...ve ayrı bir iştiyakla o anı bekliyordun. Elbette senin için bundan daha büyük... ...bahtiyarlık olamazdı. Ancak kalbin biraz burruktu. Zira nihayetinde bir vuslat olsa da... ...anlaşılan o ki... ...müjdeyi yaşayamadan gidecektin. Ve kalbin tatlı bir hüzün halinde... ...bunun üzüntüsünü yaşıyordu. İman ile bana dirilmeyi nasip eden Aşk yolunda Hayır üzere yaşayıp Hayır üzere bana vusleten Nasip eden Vuslatı lütfeden Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım ...uslat sana her şeyden tatlıydı. Sevgiline, sevgilinin en büyük sevgilisi, en büyük dost, en büyük sevgilin Allah'a kavuşacaktın. Ama uslat tamamlansa idi daha mutlu olacaktın. Bir ara torununun yaşındaki komutanın Muaviye'nin oğlu Yezid yanına geldi... ...ve bir ihtiyacının olup olmadığını sordu sana... Evet, senin de bir ihtiyacın vardı. Dünya gözüyle surları geçip o müjdenin tahakkukunu görememiştin ya... ...en azından gün gelip surlar ardına kadar kapılarını imana açtığında... ...o huzuru toprağın altında seyredip yaşamak istiyordum. Zira üstünde tekbir ve tehlil seslerine karışmış kılıç şakırtılarını... ...at kişnemelerini... Ve bir nice yiğidin aşk ile seslerini duyduğunda bu fethin gerçekleştiğini anlayacak. Ve Rabbine ayrı bir hamd ile kabrinde huzur soluklayacaktın. Dudaklarımdan etrafındakilere şaşkına çeviren şu cümleleri sıralamaya başladın. Şayet burada ölürsem diyordun. Şayet burada ölürsem bedenimi bir bineğin üstüne bağlayın. ...ve uzağa, götürebildiğiniz kadar düşmanın içine, surların dibine götürün... ...ve oraya ayaklarınızın altına gömüp geri dönün. Evet, sözlerin buydu. Zira biliyordun ki bugün olmasa da yarın mutlaka Konstantiniyye, İstanbul fethedilecekti. Müjdelenen sadece Konstantiniyye miydi? Halbette hayır. Gün gelecek Konstantiniyye'ye karşı kadar taşıdığın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidiyle ak ve pak olmuş aşk bayrağı üzerine güneşin doğup battığı her yere ulaşacak ve Muhammed İsa'da dalga dalga dünyanın dört bir yanına yankılacaktı. Müjdesini vermemiş miydi son nebi? Boynuna sarılıp ağlayan kızı Fatıma'nın gözyaşlarını silerken, yeryüzünde kerpiç ve tuğladan yapılmış hiçbir ev, deve tüyünden, keçi kılından ve koyun yününden örülmüş hiçbir çadır kalmayacak ki, temelinde çile ve ıstırap yüklü bir dava oraya ulaşmış olmasın. Ne mutlu onlara ki ruhu, Ruh dünyanınla özdeş binlerce mefkûre muhaciri bugün işte bu duygu ve düşünceyle dolu dünyanın dört bir yanında senin düşüncelerini temsil için yarışıyorlar. Doğu'da batıda kuzeyde güneyde. Ey Ebayi ve Lensari. bu bayrağı günlülere taşıyan aşk elçilerinin izlerinden takip eden aşk insanları var zamanımızda da. Nerede derli bir kardeşleri varsa, Nerede aşka hasret gönüllü bir insan varsa, Nerede meta nasrullah diyen, Allah'ın yardımı ne zaman diyen bir insan varsa, Nerede kalbi, hidayet nurlarını hasretle çeken, iman nurlarını hasretle çeken bir kalp varsa, Oralara koşan insanlar var şimdi zamanımızda. ...matıl inanışların misyonerlik faaliyetleri karşısında... ...hak inancın güneş misali... ...topraktan çiçekleri bitiren... ...denizdeki serin serin tatlı köpürcükleri... ...sıcaktan bunalmış kavrulmuş yüz ve dudaklara süren... ...karanlıkta bunalmış olanları aydınlatan güneş misali... ...gönülleri aydınlatacak... ...ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı... ...kıtalardan kıtalara... ...şehirlerden şehirlere... ...mahalle, cadde ve sokaklardan sokaklara... ...ulaştıracak aşk insanları var... ...zamanımızda... neden sonra gün gelecek... ...o huzuru yaşayacaktın sen... ...İstanbul'u, Konstantiniyye'yi İstanbul yapan... ...bir başka kumandan asırlar sonra o müjdeyi bizzat yaşayıp sana bu hazzı da tattıracaktı. Karanlık bir çağın mumunu söndürüp aydınlığa yeni bir kapı aralayan bu genç serdar böylelikle arzunu her müminin arzusunu zamanın bir behresinde gerçekleştirmiş oluyordu. O gün Fatih de bir arayış içindeydi. Zira onun içinde sen Resulullah'ın yadigarı mukaddes bir emanettin ve mutlaka seni bulup mezarının başına gelecek elinle derlediği gülden buketlerle ruhuna bir fatiha gönderecekti bir keşifle gözlere ayan oldun ve bugünkü mekanın yükseldi yine izinden takip eden bir aşk eri ak ah ile aklaşmış Şemseddin ile gurur kibirden uzaklaşıp Aşk elcisinin sevdasına tutulup... ...Hacı Bayram Veli'den... ...aşkı kalbine taşıyıp... ...onu da padişaha sunan... ...o padişahı da Fatih yapan... ...Akşemseddin'le. Ah Bir defa bulmuştuk ya seni... ...o günden sonra hep uğrak yerimiz oldun... ...Eba Eyyubel Ensari. Yollarımız yanından kırılıp gitti çoğu zaman... ...o kadar ki... Sultanların her tahta çıkış merasimi senin huzurunda yapılır oldu. Ve kılıçlar senin mezaretinde kuşanıldı bellere. Uzaklara giderken teberrük olsun diye. Suruların dibine gözünü diktiğinde... ...tekbir ve tehlil seslerini uzaklara... ...daha da uzaklara götürememenin ızdırabını duyuyordun. İşte bugün günde beş defa o coşkulu Muhammed sada. ...senin mekanından yükselerek... ...her daim ruhlarımızı okşuyor. Ve bizler... ...aramızdaki varlığınla... ...sermest... ...ve seni misafir etmekle pek hoşnutuz. Zaman zaman gönlünü kıracak yanlışlıklarımız olsa da... ...umarız sen de bu hoşnutluğa... ...ayrı bir hoşnutlukla mukabele ediyorsundur. İşte bugün... ...gecenin zifiri karanlığında... ...ışığa koşan kelebekler misali... ...dört bir yandan sana koşup gelen bu insanlar... ...taşıdığın ruhla... ...metafizik gerilime geçme... ...ve getirdiğin bayrağı uzaklara... ...daha da uzaklara taşıyabilme adına... ...mekanında gönül balanslarını ayarlayıp... ...yolda, yolunda olmanın coşkusunu yaşıyorlar. Bu coşkuyla tehliller yükseliyor... ...eyip ufuklarında... ...ve yine bu coşkuyla iman... Ve Kur'an'a sadakatimizi gözden geçirip huzurunda manevi kılıçlarımızı kuşanıyoruz bellerimize. Umarız bu coşkuyu duydukçe sen huzur dolu meskeninde ayrı bir haz alıyor. Ve işte bize Allah ve Resulü'nün vaat ettiği şey de bu deyip Allah ve Resulü'nün sözüne sadakate imanımız noktasında kim bilir bize neler fısıldıyorsundur. Binler selam olsun sana... ...mefkurene... ...yoluna ve yolunun aşıklarına... ...Kostantiniye'ye kadar getirdiğin bayrağı... ...burç burç ötelere... ...daha da ötelere taşımaya an içmiş insanlara... ...senin takip ettiğin... ...beşinde, on beşinde... ...ellisinde, doksanında... ...beşikten mezara kadar... Aşk sancağını... günüllerden günlere, ...aşk sancağını... ...ötelerden ötelere ulaştırmak adına... ...seni takip edenlere... ...selam olsun... ...selam olsun... ...selam olsun senin... ...bizinden giderek... ...ilim, rahmet ve aşk medeniyetini sergileyip... ...insanlara, ışık olanlara... ...ve selam olsun... ...nefs mekkesinden... Gönül Medine'sine, hicret edenlere... Özel efemin adreslerinden, ulaşım adreslerinden ulaşabileceğiniz gibi www.noktaadnan.sensoyna.com internet sistemden ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilir, bütün radyo sohbetlerime, yazmış olduğum 12 kitabıma ve şu anda bu hafta yeni baskısı gündemde olan çıkan Başta Furkan Yayın Evi olmak üzere tüm kitapçılardan ulaşabileceğiniz Elmiş Yönerler Cevap Verin kitabıma dahi internet sistemden ulaşabilir Çeşitli konulardaki konferans ve videolarımızı da yine internet sitemizden bulup indirip istifade edebilirsiniz Elmiş Yönerler Cevap Verin kitabımı Gerçekten üzerinde çok araştırma yapıp üzerine çok gayret sarf ettiğin ve kapıma gelen Yahova Şahitlerinin meselesiyle yazıp onların da dirilişi ümidiyle yazmış olduğum bu kitap e, benim için ayrı bir öneme sahip. Umulur ki fırsatınız olur da alabilirsiniz. Çünkü gerçekten e, çok istifade edilebileceğini düşündüğüm bir kitap. Ey misyonerler cevap verin kitabım. Başta 0212-631-1792 631-1792 Furkan Kitabevi'nden ulaşabilir ve diğer yakınlarınızda bulunan tüm Türkiye'den kitap evlerinden bulabilirsiniz veya kargoyla Furkan Kitabevi'nden tüm dünyaya isteyebilirsiniz. Bütün dünyadaki ümmete merhamet eylesin. İmtihanımızı kolay eylesin. Söz uygunsa imtihanımızı mübarek eylesin. Uhud'u yaşadıyoruz ama Uhud'un ardından Mekke'nin fethini de ihsan eylesin. Selam, sevgi ve dualarımızla. Kardeşiniz Adnan Şensoy. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Barakatuhu.